Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده الله فلا مضل له ومن له الله وحده لا Yine sohbetimiz az önceki mövzunun devamı olacak. i̇bn Teymiye rahmetullahın seleften özleştirerek nakletmiş olduğu ilahın tarifinde ilah muhabbetle kalbin yöneldiği şeydir. Kulluğun birçok cüz'ü. Seylesi var <gülüyor> Selamun Kulluğun birçok cüzü olmasına rağmen bu cüzlerden sadece birisi muhabbetle ilahı tarif etmesinin mutlak bulunduğu ortam o anki toplumun şirke bulaşma sebebi olarak görülen muhabbetle olmasında bir önem var. Bunun içindir ki ilah kalbin muhabbetle yöneldiği şeydir. Bence zamanımızda da birçok şirkin vukuunda oluşmasında, insanların şirke bulaşmasında en büyük sebep muhabbet gelmektedir. Yani sevgi, gönül bağı dediğimiz şeyin oluşmasından kaynaklanıyor. Bunu her boyutunda görmek mümkündür. Bunun içindir ki la ilahe illallah'ın bu kısmında size muhabbetin yani sevmenin, sevginin la ilahe illallah'ın kabulünün şartlarından olduğu bu cüzü işleme çalışacağım. Muhabbet tevhidin dükne esasesidir. Yani Allah'ı birleme eylemenin eyleminin temel esaslarındandır. Hatta sair cüzlerin edasında eyleme dönüştürülmesinde de en büyük amil yani katkısı olan cüz bu cüzdür. Onun için muhabbet tevhidin temel esaslarından düşünülür. Allah sevgisinin kemal bulmasıyla tevhid ikmal olur. Bildiğiniz gibi isim ve sıfat tevhidinde e, devamlı zikrini ettiğimiz bir esas vardır. İsim ve sıfatlar mevzu bahis olduğunda Allah'ın isim ve sıfatları bunların hepsi istisnasız, öncelikli kemali serdeder. eder. Hiçbir zaman bu sıfatlar kulda kemali serdetmez. etmez. Ancak Allah'ın sıfatlarıyla ilişkisi olan cüz neyse o onun yansıması şeklinde helal Burada da Allah sevgisinin kemal bulması ile tevhid ikmal olur. Baştan da dediğimiz gibi bütün cüzlerin edasında eyleme dönüştürülmesinde en büyük amil hasreten onun için muhabbet dedik. Muhabbetin kemalinin noksanlığı tevhidin de noksanlığı olur. Tabi ki her kelimenin muhabbetin, Allah sevgisinin kemalinin oluşması bu kemalin noksanlığı tevhidin de noksanlığı olması muhabbet ağacı kalbe ekilip ihlas ile ittiba ile sevilene tabi olmakla Sulanırsa kökü kalpte karar kılan dalları sidretil müntahaya uzanan muhtelif tat ve lezzetlerde meyve veren bir ağaç olur. Bakın, haktan inhraf eden taifelerin tamamına diyebiliriz. Kendisine tabi olan insanları haktan uzaklaştırırken, devamlı muhabbet malzeme olarak kullanılmış. Muhabbet nedenli batıla, batılın hizmetine kullanılıyor ise muhakkak Allah'a imanda da bunun çok önemli bir yeri var. Bu tafsilat, izah ile meseleyi yakalayamamış isek, Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bazı insanların biz Allah'ı seviyoruz. Allah'ın sevgilileriyiz gibi iddialarının yanında Muhammed kul de ki onlara in kuntum Allah'a, llaha fattabi'unu yuhibbukumullah Muhammed de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ve o zaman Allah da sizi sever. Burada bizler Allah sevgisini farklı yerlerde uygulanmasıyla Allah'a aitliğini ispat ederken öyle yanılgılara düşüyoruz ki Allah'a olması gereken sevgiyle Allah adına olan sevgi karıştırılıyor. Ve Allah'a olan sevgiyi onun adı anıldığında tepinerek, debelenerek yerlere düşüp, kendinden geçen insanların aşk dedikleri şey ile ifade eder konumuna geçmişlerdir. Öncelikle şu iyi bilinmelidir ki Allah sevgisi denildiğinde öncelikli olarak bu ayet dikkate alınmalıdır. Çünkü Allah kendisine sevgide iddiada bulunanlara kendisini sevdiğini söyleyenlere dönük Muhammed onlara de. Eğer Allah'ı seviyorsanız yani böyle bir iddianız varsa bunu iddiadan öteye taşımanız gerekir. Bu da nasıl? Bana tabi olun. Beni sevin demiyor bakın. Bana tabi olun o zaman da Allah sizi sever diyor. Demek ki Allah sevgisini kendi yorumlarımız ile sadece bizim gönlümüzün düşünebildiği, tasavvur edebildiği sevgiyle anlamaya kalkarsak, bizim gönlümüzdeki sevgi, anneye babaya yakınlar olan sevginin dışında ancak hoşlandığımız bir kıza bir kadına dönük gündeme gelir. Ve bunun içindir ki tasavvufa bakın Allah sevgisi anlatılırken Allah anlatılırken sanki bir kadına olan aşk gündeme gelir. Öyle de bunu bize aktarırlar ki bir kadının sevgisiyle Allah'a ulaşıldığı, Mecnun'un Leyla'yı sevmekle Allah'a ulaştığı bize anlatılır. Ama bu ayet bize gösteriyor ki Allah'ın sevgisine ulaşmak, nail olmak, onu kazanabilmek ancak onun Resulüne tabi olmakla mümkündür. Onun dışında hiçbir şey bizi Allah'a sevgisine ulaştıramaz. Allah sevgisine ulaştıran vesile. Yani şu an benim bulunduğum konumu düşünün. Ben sizin Allah sevgisine nail olmanız için vesilelik konumundaki durumu Resul'le ulaşabilirsiniz diyorum. ha Birileri ancak bu denli bir nakilcilik ve kılavuzluk yapar. Onun dışında bunun katiyetle bu mevzuda bir salahiyeti ve yetkisi yoktur. İşte biz Allah sevgisinin Hangi anlamda ele alınması gerektiği Resul'e tabi olmak? Eğer Resul'e tabi olmanın teferruatını anlamak isterseniz... ...Resul'e iman mevzuunda biz... ...Resul'e imanın lazımları kısmında Resul'e iman olduğu gibi o imanın lazımları var. Resul'e itaat, Resul'e ittiba... Resul'ü örnek edinme bunlar Resul'e imanın lazımları o kısmına bakmanız gerekir. Çünkü Resul'e tabi olmayı burada ona uymayı, harfiyen onu takip etmeyi, her şeyde onun örnek olduğunu düşünme Allah'a sevgisini gündeme getirmek içindir. O zaman ancak Allah'ın bizi sevece seveceği, sevdi anlatılıyor. Bu da şu ifadeyi amice burada anlama gücü, yeteneği, kısıtlı olan insanları kastederek bu sözü söylemiyorum. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir ifadeyle birisinin tutup da Allah'ı sevdiğini anlatmasını ben onu seviyorum diyerek sözde değil. Her şeyde Resul'e uymasıyla bunu sergilemesi yeterlidir. Eğer her şeyde Resule, Resul'e uyuyor, ona ittiba ediyor, her şeyde onu örnek almış ise ben Allah'ı seviyorum demesine ihtiyaç yok. Ancak bu denli bir sevgiyi duyurmamız, işittirmemiz istediğimiz kim olabilir? Allah Resul'ünün yanında birisi anılınca oradan birisi ben onu seviyorum. Bu sevgini o kardeşine duyurdun mu söyledin mi? Hayır git ona söyle diyorum. Allah'ın böyle bir sevgi teleffüzünü bizden duyması gerekmiyor. Uygulama bu sevginin ispatıdır. Yani iddadan öte taşınmış olan kısmıdır. Öyleyse biz Allah'ı sevmeyi anladıysak, bunu onun dışında ifadelerle hele hele muhabbet kelimesiyle ifade edilen bir şeyin Aşk kelimesiyle ifade edilmeye çalışılması, mutlak o mevzuda şeytanın bir dahli olduğunu düşünmek. Yani şeytanın burada eli vardır. Neden muhabbet kelimesiyle değil de bunu aşk kelimesiyle anlatmaya kalkarlar. İslam fıkhına baktığınız zaman bizim hiçbir ne itikadi, ne ameli... Hiçbir yerde aşk kelimetinin bizde bir şeyleri ifade etmek için kullanıldığını göremezsiniz. O zaman şunu iyi bilmek gerekir ki aşk nerede kullanırsanız kullanın bir fantazi ve şeytanın insanları ifsatta kullandığı bir vesiledir. Hele hele beşeri ilişkilerde bile sevgiyi ifade edemez. Hak'tan uzaklaştıran bu sözün haşa Allah sevgisini ifade etmesi mümkün değildir hak aşığı, Allah aşıkları tamam mı gibi ifadeler bizim kullanmamız gereken sözler değildir. İşte muhabbet dediğimiz şey, sevgi dediğimiz şey kalbe ekilirse bu ihlas ve ittiba ile yani ittiba, mücerret bir Resul'e tabi olma anlamında değil. İhlasla yani tahsil etmek istediğimiz şeyi murad ederek. Burada şöyle bir ayrımı herhalde zikretmede fayda vardır. Bazen ki bunda en çok tasavvuf ehlinin var tasolması hasebiyle örnekleri ondan verme zorundayım. O insanlar sevgiyi farklı yönlerle tahsil etme ve ittibaya kalkıştıkları için sevginin ittibadan, mücerrek bir ittibadan öte değil, ihlasla murad edilenin, sevilenin rızası için bunu da şöyle ifade ederler, Allah'ın buna bedel bize ihsan edeceği, lütfedeceği şeyleri tahkir ederek yani Cennet, hur, cennet cennet dedikleri Huri dedikleri Cennet cennet dedikleri Bir iki huri ve gılmandan ibaret Bize seni gereksene Heh. Buraya e, Ki bizim de kanaatimiz aksi değildir Tabi cennet cennet dedikleri Bir iki huri ve gılmandan ibaret Bize seni gereksene Eee Onlardan da farklı bir düşüncemiz yok bizim bu mevzuyu tenkitten. Kelam ehli bile bu sözü söyleyeni tekstir etmiştir. Hiçbir zaman onun rızasını tahsil, ittibada, tevessülde vesile kıldığı şeyleri küçük görmek değildir. Hiçbir zaman onun lütfetti, ihsan ettiği bir şeyi küçük görerek, çünkü cenneti ve hurileri küçümseyerek bize sadece senin rızan gerek. Hiçbir zaman onun rızasını tahsil, onun vesilede vacip kıldığı şeyleri, tevessülde vacip kıldığı şeyleri küçümseme anlamında gündeme gelemez. Onun bize lütfettiği her şey büyüktür. Onun için ihlasla ittiba gündeme gelmeli. İttibasız bir ihlas anlamsızdır. İhlassız bir ittiba da anlamsızdır. Bunu anladınız mı? en son sözüm. Şimdi ihlas e, ve ittiba ile yaptığımız şey onun rızasını kastettiği gibi yapacağımız şey Kur'an ve sünnetten olan bir amel olma zorunda. Ne mücedred bir ittiba ihlatsız işe yarar ne de mücedred bir ihlas ittibasız işe yaramaz. Yani ona ulaşmanın yöntemini biz bulamayız. Bunu anladınız mı? Yani Mekkeliler az önceki izah ettiğim noktada Allahu Azze ve Celle'ye daha yakın olmayı yani samimice ona yakın olmayı isteyen Mekkeliler ona yakınlığı salih bildiği insanları vesile ederek tahsil etmek isterler. Onun için ihlas olsa bile o ihlası ona yakınlaşmada meşru olan vesileyi değil, gayrimeşru meşru olan vesileyi tercih ederken katiyetle bu gayeye ulaşma mümkün değil. Onun için ihlas ve ittiba sulaman gerekir bu sevgiye. Yani bu sevgi bunlarla sulanmazsa o sevgi kuru bir ağaç niteliğini dahi taşımaz. Sabit, o varlığı sözden öte gitmeyen bir iddia olur sevilene tabi olmakla ki ittibadan kasıt bu. Çünkü bizden ittibayı garip anlamlarla yorumlayarak hoşumuza giden veya lehimizde işleyen şekliyle gündeme getiriyoruz. Sevilene tabi olmak. Bizden de tabi olmaklı istenilen tek kişi onun Resulüdür. Onun içindir ki biz fıtrat ile iman noktasında fıtri boyda insanın tasarrufu ile imani boydaki tasarrufunu aklın görevi olarak anlattığımızda katiyyetle Resul'e ittibada aklın teslimiyeti mevzubahistir. Ama fıtratta böyle değil. Fıtratta aklın görevi idraktır. Anlamalısın. Yakalamaya çalışmalısın. Düşünmelisin. Fıtratta da, da anlattığımız gibi aynen onlar devreye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Onlar görmüyorlar mı Allah koskocaman şu yeryüzüne arzı öldürdükten sonra rahmetiyle nasıl tekrar diriltti? Onlar bakmıyorlar mı göğe semaya? Çaklaksız ve direksiz. Nasıl inşa edilmiş? Bunlar hep insanın aklını idrake anlama, teşvik eden sözlerdir. Ama iktibaya geldiğinizde Resulün her emrettiğini her yaptığını, her söylediğini anlamanız gerekmiyor. Aklın görevi teslimiyettir. Onun için ittiba denildiğinde e, onun da not halinde dersi var. E, sahabenin vahiy telakkide yani vahyi algılamada uygulamada vahyi işittiklerinde Resul'den bir emir geldiğinde onların takındığı tavrı ...anlatan, izah eden, ders halinde işleyen... ...çok risaleler vardır. Sahabe... ...Resul'den gelen bir emrin... yasan, vahyin karşısındaki... ...tavrı neydi? Hemen... ...teslimiyetti. Sorgulamadan... ...aklına, kalbine... ...yatıp yatmadığını hiç muhakeme... ...etmeden, rükudayken... ...kıbleyi, tahvil... ...değiştirme emri geliyor... ...hemen kabeye dönüyorlar. İçkinin yasaklılık emri geliyor şunu da içeyim ondan sonra demiyorlar. Hemen döküveriyorlar. Burada akla yatkınlığı, gönle hoş gelirli, yatmaışı, hoş işi katiyetle önemli değil. İttibanın öz anlamı muhabbet noktasında budur. Yani sevenin sevdiğine kayıtsız şartsız tabi olması anlamındadır. Ve buna da biz teslimiyet deriz. Yani sevilene tabi olma onun istek ve arzuları istikametinde kendisini programlandırır. İşte böylece sulanırsa bu ağaç bununla kökü kalpte karar kılan dalları budakları sidretil müntahaya uzanan uzanan muhtelif tat ve lezzetlerde meyve veren bir ağaç konumuna gelir. Böyle bir ağacın meyvesi şu anlamda biz muhabbet noktasında anlarız. O zaman yaptığımız her iş bize angarya bıkkınlığı değil. Bir kürfet değil. Onu bir zevkle yapmaya başlarız. Allah adına yaptığımız her şey bize hayat katar. Bize canlılık katar. O şeye değer verdirir. Önemsememe diye bir duygu bizden yok olur gider. O zaman Allah'a itaat, Resul'e tabi olma, onların emirlerini yapma, onun için herhangi bir ibadette kıyama durma. Bu artık sadece haz duyulan bir şey olur. Haz duyulmayan bir ibadet, bu denize alınmayan bir ibadet, ham bir meyvenin yenilmesi anlamındadır. Ham bir elmayı ne kadar yersiniz? Hangi bir portakalı ne kadar yersiniz? Hangi bir muzu ne kadar yersiniz? Burada meyve veren muhtelif tat ve lezzetlerde bu ağacı muhabbet boyutunda ibadete çektiğimizde böyle anlama zorundayız. Neden? Yaptığımız ibadetler bize haz verir konumuna geldi mi? Bıkkınlık olur mu? Sabah namazına kalkmada uyuşukluk olur mu? Allah için tasadduk ederken malının tümünü verirsin, düşünmezsin geleceğim nedir diye. Yani Ebubekir'in sevgisinin boyutuna taşıma. Bunu bir külde ispat ettiği gibi Ebubekir adamın sadece iki sahurmadan başka hiçbir şeyi yok, onu getirip infak için veriyor. Yani olanın tümünü verme, bu ister iki sahurma, İster Ebu Bekir gibi malının tümü, ibadeti bu boyuta taşıma anlamında düşünülür. Evet, Allahı sevenin kalbi, bu ne anlam taşıyor? Resulü tabi olan, o sevgi sözden gelmiyor. Hele duygu ile hiç alakası yok burada. Onun adını duyunca deliler gibi yere düşmek değil. Mesela Abdullah bin Zübeyir'in Zübeyir oğlu bir gece geç vakitte geliyor. Ebu Nuhaym el-Espahani'nin Kitab-ül Hügyedeki nakledilen divayette babası soruyor. Neredeydin bu saate kadar? Bir meclisteydim ki sorma. Allah dediklerinde herkes kendinden geçip yerlere seriliyordu diyor. Sakın bir daha o sohbetlere gitme diyor. Abdullah ee, İbni, e, Abdullah ibn Zübey oğluna diyor, Urve'ye diyor. Ha, sakın bir daha o sohbetlere gitme. Babamı anlayamadım diyor. Allah denildiğinde güya aşka gelip yere düşene bu toplum nasıl bakar? O sakın gitme diyor. Buradan uzak dur. Çünkü ben Allah'ı zikretmesini bilen insanlarla Allah Resulü ile Ebubekirle Ömerle Osmanla beraber oldum. Ali ile beraber oldum. Hiçbirisi Allah denildiğinde kendinden geçmiyordu. Bu Allah sevgisi değil. Bu mutlak şeytanın orada karıştırmak istediği bir şey var. Onu vesile olarak kullanıyor. Burada Resul'e tabi olma. Allah'ı seven derken aklımıza gelen hemen Allah'ı sevmenin burada hangi anlama geldiğini düşünmek isterseniz Resul'e tabi olmakla noktalamanız gerekir. Ne kadar ona tabiysen, ne kadar ona teslim olduysan bu sevgi o hacimdadır. Allah'ı seven kalbi Allah'ın zikrine bağlı Allah'ın hukukunu koruyan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 bu şekli almasının sebebi tasavvufun. Fena fişşek dediği, fena firresul dediği, fena fillah dediği anlamı bizim zaten kendi özümüzde onların tamamen zıttına var. Ama bu vahye dayanan. Burada sözleri ben tekrar edeyim ki hepsi Kur'an ve sünnetten gelen bir anlamın. Evet Allah'ı seven, sevenin kalbi. Allah'ın zikrine bağlıdır bakın. Eğer bir insan çok Allah'ı zikredememeden şikayet ediyorsa Resul'e ittibasını kontrol etmeli. Allah'ın hukukunu koruyan, çünkü Allah'ın hukukundan neyin nasıl korunmasını gerektiğini bize öğreten Resul, hatta İbn Teymiye'nin Allah'ı birlemeyi anlatırken, ibadeti anlatırken Resul'ün tarif ettiği gibi ona kul olma der. Çünkü hiçbir kulluk onun anlattığı kadar sahih ve doğru, ihlaslı olması mümkün değildir. 12 yeter. Bununla neyi anlayabiliriz? Resulü örnek edinmede bile onun katiyetle aşırılık çizgisini, haddul fasıl dediğimiz yeri aşmamayı. Mesela Hristiyanlardaki kötü tarafı nedir? Allah'a daha çok yakın olmak için ruhbanlığı icat ettiler. Bunu Allah'a daha çok yakın olmak için yaptılar. Allah Resul'ün ibadetlerini hanımlarından soranlar, Resul'ün ibadettiğini duyunca ben bundan sonra hiç hanımlarıma yaklaşmayacağım. Her gün oruç tutacağım. Bütün gece namaz kılacağım diyerek, ya ondan daha iyi kul olmayı tasavvur ediyor. Resul o haliyle bunu yaparsa bizim ondan daha çok yapmamız gerekir mantığıyla hareket ediyor. Hani biz dederler de çok mal göz çıkarır vallahi çıkarır, dinden de çıkarır. Sadece bir gözü çıkarmaz. Ve Resul bunu duyunca hemen ne diyor? Bakın ne yapıyorsunuz böyle böyle. Kim benim yaptığımdan yüz çevirirse sünnetinden, birden değil. Ben gördüğünüz gibi eşlerimle beraberim. Bazen oruç tutarım bazen tutmam. Bazı geceler namaz kılarım bazen kılmam diyor. Aha İbni Teymiye'nin tarifi bunu anlatır. Allah'a kulluk ancak Muhammed'in tarif ettiği gibidir. Başka bir kullukla ona katiyetle yakın olmamız mümkün değildir. Ve devam ederek diyor ki Allah'ın hukukunu koruyan her sözü Allah'tan yani Kur'an'da ve sünnette olmalı. Sadece ihlasla değil. Mekkelerin yaptığı gibi. Konuştuğunda Allah için konuşan hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan Allah için, Allah adına Allah ile iş görendir diyor. Gördüğünüz gibi muhabbet, Allah sevgisi, amellerin ruhudur. Yani bütün amellerin ruhudur. Hiçbir zaman ruhsuz bir ceset düşünmemez. Mümkün değil. Maddi olarak bütün her şey mükemmel de olsa, Ruh gitti mi bitmiştir. Bu ölüdür. Bunun adı cesettir. Ve bütün ameller de bunu kasteder. Şimdi burada ittiba ama ihlaslı ittibayı. Az önce sadece ikhlası düşünerek hareket ediyordu. Amelsiz ittibayı. Şey, Muhabbet, Allah sevgisi amellerin ruhudur. Muhabbetin hali her amel ee, Estağfurullah. Muhabbetten hali, muhabbetten uzak, muhabbetten boş olan her amel ruhsuz bir ceset gibidir. Muhabbete, Muhabbetin amellere nispeti, ihlasın muhabbete nispeti gibidir. Az önce dediğim ifadeden yani ne ihlatsız bir ittiba ne ittibasız bir ihlas katiyetle geçersizdir. Bunu birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Yazdım, İhlasın. Ha, e, İhlasın muhabbeti nispeti gibidir. İhlasın özüdür. Daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Bu denli biz muhabbeti yakalayamadığımız için İslam karşıtı veyahut haktan inhirat etme eğilimli olanlar muhabbeti sanki tasavvuf, tasavvufun meyvesiymiş gibi gösterir. Buna sebep bizim bu muhabbete sahip çıkma işimizden kaynaklanmıştır. Bazıları orayla daha çok Allah'ı Resulü sevdiklerini düşünürler. Biz buna sahip çıkma, bizim buna sahip çıkmadığımız için. Ha Bizim de ruhsuz olarak yani amellerin ruhu olarak muhabbetten hali sadece ameli düşündüğümüz için onların da amelsiz muhabbeti düşünmeleri gündeme geliyor her ne kadar biz her söylediğimiz, yaptığımız işin Kur'an ve sünnetten olmasını kastetmemize rağmen ama muhabbetten hali bir amel düşünülemez ki bir ceset gibidir. Çünkü istislam yani emirlere tabi olup emredileni yapmak yasak edilenlerden sakınmak muhabbet taat içindir her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Daha da öte muhabbet Allah'tan başka ilah yoktur şahadetinin hakikatıdır. Muhabbet Allah'tan başka ilah yoktur şehadetinin hakikatıdır. Ve İbni Teymiye'nin ısrarlıca e, Recepül Hanbeli'nin de umuman seletten naklettiği üzere ilah derken kalbin muhabbetle yöneldiği şeydir. kalbin muhabbetle yöneldiği şeydir. Onun için şahadetin hakikatıdır bu. Zira ilah kamil bir muhabbet ve tazimle, yine i̇bn Teymiye'nin tarifidir. İlah kamil bir muhabbet ve tazimle iclal ve ikramla korku ve ümitle ve benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği şeydir kalbin muhabbetle yöneldiği şeydir derken burada anlama yani idraki kıt olan kimselerin bunu kısır bir anlayışta yaklaşmasını önlemek için hemen biraz tafsilata geçme zorunda. Yani muhabbet katiyyetle korkuya zıt değil. Allah'a ne denli muhabbet beslemen gerekiyorsa o denli ondan korkman gerekir. Buna biz tezatların ahengi diyoruz. Bu ancak Allah'tan gayri bir ilahta birbiriyle çakışır. Yani sevdiğini, sevdiğinden korkmuyorsa ne muhabbet aşırılığı ne de korku aşırılığı gündeme gelemez çünkü İslam akidesinde sadece korku muhabbet ile Allah'a kulluk ancak irca gibi bir bidat ehlini çıkarır. Sadece korkuyla ona kulluk haricilik gibi bir, bir inancı zındıklığı gündeme getirir. Onun için hepsini bir arada derleyebilmesi için ki kasıt budur. İlah, kamil bir muhabbet olmalı. Ve tazimle, iclal ve ikramla yani ne kadar celalli ise o denli de kerimdir. Ne kadar muhabbet edilecek bir noktadaysa o denli de tazim onu büyüklemek mevzubahistir. Ne denli korkuluyorsa o denli seviliyor. Ne kadar seviliyorsa o denli korku ve buna rağmen ümitle katiyetle ondan ümitte hüsran yoktur. Korkuda katiyetle zarar yoktur. Muhabbette katiyetle kayrılması mevzubahist değildir. Ve hiçbir kimse bunu farklı bir yolla elde etmesi mümkün değil. Hatta Resulüne bile derken inneke la tehdi men ahbabte Bu lakinne Allah'a yehdi men yaşa. Sen sevginle bunu elde edemezsin. Ona denemezsin bunu. Ama Allah istediğini işte eder. Senin görevin sadece bunda inneke la tehdi ila sıratı müstakil. Sen sadece doğru yolu göster. Heh, bu işin nasıl yapılması gerektiğini anlatırsın. Buna sebep olabilirsin. Senin işin bu. Ve benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği şeydir. Yani ma'luh. Yani ma'bud, ibadet edilen şeydir. İlah dedin mi yani her ne kadar e, fi'alun vezninden kitabun yani mektubun anlamında ise yani mabud, me'luh, ma ibadet edilen şey. Ona takdim ettiğin her şeyin adı neymiş? Kulluktur. Takdim ettiğin şey ilahtır. Ha, ama takdile, takdim ettiğin söz, amel, düşünce neyse bu bir kulluk. Bu mutlak bir ilaha müteveccehtir. Bu ya Allah ya da Allah'tan gayrıdır. Evet. Bu da kalbin kulluğu. Yani kalbin sevmesidir. Teellühün yani taabbudun en son mertebesi, uç mertebesi budur. Bunu biraz daha tafsilatla anlamak isterseniz İbni i Teymiye'nin el -Ubu diye isimli kitabı tercüme edilmiştir. Ama bunun en hoşu, en güzel bir üslupla aktarılanı bu senelerce önce İhlas Yayınları tarafından tercüme edilenlerdir. Pınar'ın aktarımı aktarım şekli çok cıvık gitmiştir. Basit ifadeler kullanmıştır. İbadetin bu özünü, yani bu anlamını vurgulamıyor. Şu an onu bulamazsınız. Sadece fotokopi halinde arkadaşlara o, sağlıyoruz. Pınar'ın tercüme ettiği çok cıvıktır. Bu özü vurgulamıyor. Onu okursanız bunu biraz daha farklı anlarsınız. İbn-i Teymiye Allah rahmet etsin. Ee, bu mevzuyu çok hoş bir şekilde işlemiştir o kitapta. Muhabbet kulluğun hakikatıdır. Şimdi yukarıda tevhidin hakikatı derken kulluğun hakikatıdır derken oradaki tevhidle kulluğu eş anlamda kullanılır. Çünkü Allah'ı birlemek de kulluk. Aynen İbn Abbas'ın ayet-i kerimenin anlamını e, izah ettiği gibi İlla li'abudunu illa li'yuvahidun. Bu şimdi iman bahsinde kulluk, tevhiddeki kulluk. Heh. Muhabbet kulluğun hakikatidir. Muhabbet, rıza, ham, şükür, korku, ümit olmadan inabe mümkün değildir. Bakın şimdi. Muhabbet, kulluğun hakikatıdır. Sevgi, muhabbet, rıza, hamd, şükür, korku, ümit olmadan inabe mümkün değildir. İnabe kelimesinin burada yaptığı bir çağrışım var mı sizden? İnabe. İnabı. Tasavvufu kullandığı bir deyim bu. Terbal. Ama bu bizim... Bak inabe şimdi burada dediği gibi muhabbet, hamd, rıza, şükür, korku, ümit olmadan mümkün değil. Ama bunlar bunu şeyhe takdim ediyor. Şeyhe yapılanın ona ulaştırılacağı düşünüyor. O yapılanın ona ulaştıracağı düşünüyor. Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için sevgiliye sadece tevekkül vardır yani sevilene. Hayanın hakikati de böyledir. Şimdi bu muha muhabbeti bu zirvede yakala yakalayaman kat'iyetle hayanın özünü yakalaması mümkün değildir. Hatta inna Allah la yestahyi en Allah hiçbir şekilde örnek vermekten çekinmez, haya etmez. Bunu yakalayamazsınız. Allah kendisine kaldırılan eli boş döndürmekten haya eder. O mümkün değil. Sen bunu yakalarsan ellerini ona kaldırdığında bunun boş döndürüleceğini düşünmen mümkün mü? Ümitsiz bu eli kaldırmak, geri döndürmek mümkün mü? Bunu yakalaman gerekiyor. Evet. Ee, hayanın hakikati de böyledir. Çünkü haya sevenlerin hayasıdır. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Burada Allah'ın zenginliğini kalbin anlaması için kendi fakirliğini de anlamasına vesile olması. Yani ben ne kadar fakirim zıt noktada Allah ne kadar zengin. Ben ne kadar günahkarım, o ne kadar affedicidir. Ben ne kadar isteyen muhtacım, o ise ne kadar verendir. Ben istenildiğinde kızarım, o istenilmediğinde gazap eder. İnsan istenilince bozulur. Ama o istenilmediğinde gazap ediyor. Yani bizim anlamamız gereken bu şeyler mutlak kalbin bu zenginliği, fakirliğiyle muhabbetin kulluğun hakikati olduğunu anlamakla mümkündür. Muhabbet, Allah sevgisine kavuşma budur. Allah'a müştak olma. Ona kavuşmayı arzulama muhabbetin özü ve sırrıdır. Burada da verilen örnekte menkıha liqa Allah'a fakat kireha liqa'ahu. Her kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, bu ne anlama gelir? İstemezmiş. Ölmeyi istemezse, ondan korkarsa Allah da ona kavuşmak kavuşmayı istemez. Ve bunun için Allah Resulü Allahumme habib ileyine likaat. Allah'ım bize sana kavuşmayı sevdir. Ölümü sevdir, ölümden korkutma. Ölüm bir hiçliğe gidiş değil, bir yokluk değil. Ölüm ona kavuşmadır. Ve muhabbetullah'a kavuşma Sevgi de böyledir. Allah'a müştak olma, onu arzulama, kavuşmayı arzulama da muhabbetin özü ve sırrıdır. Ve onun içindir ki Allah'ım bize, sana kavuşmayı sevdir. Amin. Muhabbet, kelime-i tevhid, la ilahe illallah'ın muktezasıdır. Demin dediğim kelimeyi tevhid kelimesi tevh, kelime şahadet dediğimiz bu birkaç kelimeden oluşan cümlenin önce bir merlulu var. Delalet ettiği anlam, sonra lazım ve mütelazim, sonra muktezası var. La ilahe illallah diyen birisi başkasını seviyor. Başkası için seviyorsa la ilahe gereklerinden birisi yok. İnsan çünkü en çok şirk ve pisliğe bulaşması bu sevgiyle olmaktadır aynen Allah'a kavuşması da bununla. Allah'a müştak olma heh, muhabbet. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah'ın muktezasıdır. Tevhid ehline muhabbet. Şimdi döndük. Allah'a onu birleme. nedenli bir muhabbetin kemalini istiyorsa gerçekleştirmişsen tevhid ehline Onlara dostluk, vela, şirk ehline buz, berâ, tevhidin kemaline delalet eder. Tevhid ehli olan birisinin, o sahip olduğu tevhidin hatırı için hatalarını bağışlayamıyor. Onu hoş göremiyorsan burada tevhidin kemal yok. Tevhidi sevdiğin gibi, Allah'ı birlediğin gibi, tevhid ehlini de sevmek, onlara vela ve dostluk besleme zorundasın. Azı, azı başlangıçta da dediğimiz gibi, bu sevgi, muhabbet, tevhidin rüknu esasisidir. Tevhidin zahir cüzlerinin edasında ve gerçekleştirilmesinde de en büyük amir budur. Ha, bunu tahsil edemeyince, bunu kazanamayınca, başkalarını gerçekleştirme katiyetle mümkün değil. İnsanlar bununla imandan bir cüzdü ikmal eder. Tevhidin düzlerinin hepsine hakim bir kısmı eda eder. Ve birçok insanlar bununla şirke düştüğü gibi birçok da tevhidin özünü bununla yakalar. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi Allah-u Azze ve diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ve ledine âmanı aşırdı insanlardan İnsanlardan bir takım kimseler Allah'tan gayrını ona denk tutarak onları Allahı sever gibi severler. Allah'tan gayri bir bazı şeyleri ona denk tutarak denk tutmayı anladınız mı? Aynı demek değildir bu. Allah'a, olma, Resul'e olması gereken bir ittibayı ondan gayrına. İnsanlar Resul'e ittibada mı hassastırlar şeyhe mi? Hocalarına mı, abilerine mi? İslam'ı anlatırken birileri önce abilerinden, hocalarından, onların büyüklüklerinden bahsederler. Onların sevgisiyle İslam'a tabir olmayı gündeme getirir. Halbuki bu Allah'a ve Resul'üne olması gerekiyor. Allah severmiş gibi onları severler. Ne anlama taşır? Resul'e ittiba ed edermiş gibi ona ittiba etme. Her şeyi onda bulma. Halbuki burada her şeyi bulma ancak Resul'e ittibadadır. Onun dışındaki birisine bu mümkün Evet. Halbuki Allah'a iman edenlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü, daha şiddetlidir. Ama biz bu mevzuda denensek, maalesef Allah'tan gayrı olan sevgimizin ki bunu denediği birçok nokta var. Mesela eşleriniz, çocuklarınız, aileniz, içinde oturmaktan hoşlandığınız meskenleriniz, kesaplaşmasından korktuğunu ticaretini size Allah'tan ve Resulünden daha mı sevgilidir? Burada şu anlaşılmamalı. Allah için sevme fıtri bir eğilim zorunda olduğumuz anayı babayı sevmeyi hiç sevmeme anlamında değil. Bunların hiçbirisinin sevgisi Allah sevgisinin önüne geçmemeli? onların sevgisinin önüne geçti mi işte Allah'tan ve Resulünden daha çok sevim vardır. Kime ne kadar tabi oluyorsan o kadar sev.